hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler hazırlayan Ossman uygar özzesinde Günaydın. Bu sabah çevre, eğitim, termik santral gibi pek çok farklı konuda kampanyalarla karşınızdayız. İlk kampanyanın muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Kampanyayı başlatansa çevre mühendisleri odası basınmış abirliği. Çevre görevlisi değil, çevre mühendisiyiz sözleriyle başlıyor tariflerini anlatmaya. 21 Kasım 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 28.828 sayılı çevre görevlisi, çevre yönetimi birimi ve çevre danışmanlık firmaları hakkındaki yönetmelik, çevre ve çevre mühendisliği mesleğine indirilmiş bir darbedir. Çevre mühendisleri olarak son yıllarda üretilen çevre görevlisi sıfatına karşı çıkarken, bu yönetmelikle birlikte çevre mühendisliği teknik bilgisine sahip olmayan, diğer mühendislik disiplinleri de çevre görevlisi olabilme hakkını kazanmışlardır. Biz çevre mühendisleri ise çevre görevlisi olabilme hakkını ancak, Anlamsız bir sınav da elde edebileceğiz. Nasıl ki 15 günlük eğitimle beyin cerrahı olunamıyorsa çevre mühendisi de olunamaz. Bu yönetmelikle bilime, tekniğe aykırı olduğu kadar mesleğimizi bitirme çabasıdır. halihazırda binlerce çevre mühendisi istihdam edilmeyi beklerken diğer iş kollarının meslektaşlarımızın karşısına rakip olarak çıkmasını anlayamıyoruz. Ayrıca bu yönetmelik çevre danışmanlık firmaları arasında haksız rekabede yol açmakta, adeta küçük firmaları yok etmektedir. Öte yandan teknik bilgiden yoksun personel ile yapılacak çevre denetimleri ve danışmanlık hizmetleri kalitesizliğe ve çevreye geri dönüşsüz tahribatlara davetiye çıkaracaktır. Bu yönetmenlik çevre mühendisliği mesleğini bitirmek için mi yoksa yapılması planlanan rant projelerine çevre hassasiyetini yok saymak için mi çıkarılmıştır? Biz çevre mühendisleri odası olarak mesleğimize, meslektaşımıza ve çevreye de sahip çıkmaya kararlı izleyen çevre mühendisleri odası mesleklerini yok saydırmayacaklarını ulaşabiliyoruz hukuksuz sınavı kabul etmeyeceklerini ve çevre denetimi teknik bilgiden yoksun personeli bırakmayacaklarını belirtiyor ve ekliyorlar. Mesleğine sahip çıkan çevre mühendislerinin ve yaşanabilir bir çevre hayali kuran herkesin desteğini bekliyoruz. Unutmayalım ki doğayı atalarımızdan değil çocuklarımızdan ödünç aldık. Sırada ülkemizin gündemini son günlerde epey meşgul eden dershanelerin kapatılması ile ilgili bir kampanya var. Özde bir tarafından başlatılan kampanya Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya yönelik başlatılmış ve Özdebir diyor ki dershanelerimize sahip çıkıyoruz ve şu sözlerle devam ediyor kampanyasına. Ülkemiz eğitim sisteminde pek çok sorun varken dershaneleri bu sorunların nedeni gibi göstermek, dershaneler olmadığında sorunların çözüleceğini varsaymak büyük bir yanılgıdır. Dershanelerin sistem dışına çıkarılması, dönüştürülmesi dershanelere büyük ihtiyaçı ortadan kaldırmayacak. Bilakis eğitim alanında büyük bir kargaşaya neden olacaktır. Dersanelerle ilgili düzenlemeler, eğitim sisteminin temel sorunlarının çözümünden ayrı düşünülemez. Anayasal eğitim hakkıyla ilgili dayatmacı ve yasaklayıcı her türlü düzenlemeye karşı çıkmak toplumsal bir görevdir, diyor. Özde bir. Amasya'dan bir haberle devam edelim. Muhatapları Çevre ve Şircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Kampanyayı başlatan Bartın platformu, talebi ise... Amasra cennet kalsın sözleriyle ifade edilmiş. Bartın platformu diyor ki, Fatih Sultan Mehmet'in çeşmi cihan yani dünyanın gözü olarak adlandırdığı cennet Amasra'mız yıllardır termik santral tehdidi altında yaşıyor. Yöre insanının karşı olmasına, mevzuata ve planlara uygun olmamasına rağmen ülkemizin en büyük kömür yakan termik santrallerinden birisi Hattat Holding tarafından Amasra'ya yapılmak isteniyor. 2009 yılından bu yana birkaç kez çevresel etki değerlendirme süreci olumsuz sonuçlandığı halde. Adı geçen Holding, santral ismi ve yapımcı şirketi değiştirerek yeni bir ÇED süreci başlatmıştır. 18 Eylül 2013 tarihinde Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yapılan ÇED inceleme ve değerlendirme toplantısında ilgili devlet kurumları tarafından bu yörede termik santralin kesinlikle yapılamayacağı belirtildiği ve ÇED süreci durdurulduğu halde bakanlık tarafından ÇED süreci sonuçlandırılmamaktadır. Bu gelişmeler sonucu kamuoyunda bu Holding'in kollandığı hisse uyanmıştır. Halk adı geçen Holding sahiplerinin, Kayseri'le olması nedeniyle Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül tarafından korunduğunu ve bu sayede karar verecek bürokratlar üzerinde baskı oluşturduğunu düşünmektedir. Sayın Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın hem kişilikleri hem de temsil ettikleri makamların saygınlığının böyle bir ilişkiye izin vermediğinden eminiz. Bartın ve Amasra halkı olarak bizler Amasra'daki termik santral girişimlerinin son bulması için öneriyoruz. Sesimizi sayın bakanımızla, cumhurbaşkanımızı duymamız konusunda desteğinizi bekliyoruz. Amasra cennet kalsın istiyoruz diyorlar. Kampanya hashtag termiksiz Amasra ile ve change.org taksim termiksiz Amasra adresinden destek olunabiliyor. Hatırlarsanız Kadıköy'de interaktif öğrenme merkezi olacak bir çocuk kütüphanesi açılması talebiyle bir kampanya başlamıştı. Bunları size duyurmuştuk. Muhatabı Kadıköy Belediye Başkanı Avukat Selami Öztürk ve Esra Daff tarafından başlatılmış kampanyanın imza teslimi ise önümüzdeki hafta yapılacak. Esra Daff diyor ki, kitap okuyan çocuklar projesi olarak Kadıköy ilçesinde Kadıköy Belediyesi bünyesinde bir çocuk kütüphanesinin açılmasını talep etmekteyiz. Projemizi ilk olarak Sayın Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'e sunmuştuk. O da projemize tam destek verdiğini söylemişti. Aradan hemen hemen bir yıl geçmiş olmasına rağmen Kadıköy'de kurulacak interaktif ve aktif bir öğrenme merkezi olacak bir çocuk kütüphanesi için hala bir yer tahsis edilmemiştir. Sayın Başkan'dan Kadıköy ilçesinde en kısa zamanda Kadıköy'de bir çocuk kütüphanesi kurulmasını talep ediyoruz. Kitap okuyan çocuklar projesi nedir ve kimlerden oluşur? Türkiye'nin her yerinden çocuğa kütüphane alışkanlığı kazandırmak, kitap ve okuma sevgisi aşılamak isteyen, özellikle hava şartlarının çocuklara uygun olmadığı zamanlarda kütüphaneleri aktif kullanarak, çocukların eğlenerek öğrendiği, ailelerin birbirleriyle sosyalleşerek uyumlu toplumsal bağlar oluşturacağı kütüphanelerin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle bir araya gelen aileler topluluğuyuz. Amacımız Türkiye'nin her yerinde yerel belediyeler ve Kültür Aile ve Eğitim Bakanlıkları bünyesinde 0-6 ve 0-12 yaş gruplarına hitap edecek şekilde düzenlenmiş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 Sosyal olarak yetişiyorlar ve psikolojik açıdan zorlu dönemler geçiriyorlar. Hava şartlarının olumsuz olduğu aylardaysa da parklara bile gidilemediği için bir nevi ev hapsi yaşıyorlar. Halbuki çocuklarla yaşam ne aile ne de çocuk açısından yıpratıcı olmamalı. Aksine hayata paylaşarak, sosyalleşerek güzellikler katmalı. Çoğunluğu genç nüfus olan ülkemizin yarınlarının gelişimine büyük katkı sağlayacak bu projeye destek vereceğinize olan inancımız tam. Bu vesileyle sizden imzanızı atarak Kadıköy ilçesinde bahsettiğimiz özelliklerde bir çocuk kütüphanesinin açılması talebini Kadıköy Belediyesi'ne iletmenizi rica ediyoruz sözleriyle anlatıyor kampanyasını. Change.org'da bu kampanyayı bulabilir, destek olabilirsiniz. Değişim dört bir koldan devam ediyor. Esen kalın. Hemen şimdi.